Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepimize selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanehu ve teala hepimize rahmet etsin. Müslüman topluluklara Allah yardım etsin. Kafirleri kahru perişan eylesin Müslümanları ve İslam ellerini her yerde başarılı kılsın kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın Rabbim hepimize merhamet etsin kardeşlerim evet iman derslerine devam ediyoruz ağır meseleler önemli meseleler hassas meseleler ince meseleler İlim gerektiren, hıfs gerektiren, üzerinde düşünülmesi gerektiren meselelerdir. Han hocanın işlediği dersten bizim geldiğimiz ders noktası da hemen hemen birbirleriyle bir iki ders örtüşecek gibi. Ama çift dikiş olur, pekişmiş olur, hem daha iyi anlamış olursunuz. Biliyorsunuz birkaç derstir Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı e, iman bölümünde üzerinde durmaya çalıştık. Bugün de Allah'ın sıfatlarını ve isimlerini bilmekle devam edeceğiz inşallah. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Bu mevzuda dikkat eden, hassaslan üzerinde, hassasiyetle duran Samimi kullardan eylesin bizlere. Allah meselesi Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatları fiilleri meselesi cidden önemli meseledir. Yani başın dara geliyor sıkışıyorsun bir durumun oluyor bir sevincin oluyor bir üzüntün oluyor veyahut birine yardım etmek istiyorsun gücün yetmiyor kime başvuracaksın? sıfatlarını bildiğin, güvendiğin, yapacağına emin olduğun o zata ona yöneleceksin. Ama e, eğer bilgin yoksa gerekli Kur'an ve sünnetten teçhizata sahip değilsen ne yapacaksın? Ha? Teker patlamış, adam Adiyaman'a kadar sırtını vermiş, inmişler, ya bu kadar yol geldiğinizde bir tekere bakmadınız demiş. Benim belim ağrıdı kim? Kalsa hazretleri. Tekere adam şey. Benzin bitmiş, bilmem ne yapmış, ne etmiş. Depo dolmuş, çalışmış, araba hareket etmiş, gitmiş. Yani veyahut bir şey oluyor, falan mezara dön, yetiş ya pirim, şeyhim de, iki rekat namaz kıl, daha oradan ayrılmadan, senin hacetleri ne yapıyor? Yani o kadar hikayeleri anlatmışlar ki ve herkes de buna doğru diye ne yapmış? Kabul etmiş. Zıttını söylediğinde seni o dinsiz, kafir, vehhabi, mezhepsiz üzerine saldırmışlar. Yani Kur'an ve sünnetten delil getirdiğinde insanlar sana ne yapmış? Saldırmış. Halbuki Allah'ın zatını, sıfatını tutuyor. Ya bir eşyaya ya bir ölüye, ya bir cisme veriyor. Kavsul-ı Azam'ın ne manaya geldiğini biliyor musunuz? Kutbun, Kavsul-ı Azam'ın. He? Allah ona danışmadan kimseye bir şey vermez biliyor musunuz? Haşa, haşa. Ya bu kadar isimler kodlamışlar ve koymuşlar. Üçler, beşler, kırıklar, kırıklar artık neyse. Bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Yani kodlanmış kelimelerle Allah'ın zat ve sıfatları bu insanlara verilmiş. Böyle bir şey var mı kardeşler ya? Yani Allah'ın kitabı. Ha, peki bunların itikadında ne var? Sen Kur'an oku mu? Şeyh'in karşısında bir ceset gibi ol. E her gün adam ölüm rabıtası yapa yapası giriyor zaten. Ya şeye giriyor. Ne onun adı? Cilehan'e nerede giriyor? Mezarların altında kemikler sallanıyor lan. Normal bir kere adam oraya girse kafayı yer. Bir de orada 40 gün kalırsa hiçbir şey dikiş hiç tutmaz. E ondan sonra çıkıyor adam. Benim diyor Allah'la öyle hallerim var ki. Bir tane manyak çıkıyor. Sizin Allah'ınız benim diyor. O diyor işte bu bana diyor yazdırtıldı diyor. Öbürü çıkıyor. Bu diyor Allah alemlerin Rabbından gelmedir. Bunun önüne, arkasından, sağından, solundan kimse yaklaşamaz diyor. Biri içeride tırlatıyor. Ali bana diyor geldi gitti geldi gitti diyor. Öyle şeyler anlattı ki bunlar nurdan damlalardır diyor. Bunlara diyor şu kadar ayet de diyor işaret ediyor. E bu delilerin lafları itikat oluyor. Bu meclukların lafları itikat oluyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabında, Resulullah'ın sünnetinde isim, zatı, sıfatıyla alakalı meseleleri söylediğin zaman dinsiz oluyorsun, kafir oluyorsun. Ama neye göre? Onların dinine göre. Tabii ben onlara lekem dini kim veliyedin demiyorum. O ayrı bir olay. O da ayrı bir iş. Ali'ye soruyorlar radıyallahu sen diyor, hariciler o cehennem köpeklerine kafir diyor musun? Hayır demiyor. Ama onlar bize diyor diyor. E diyor ben de deyip onlar gibi mi oluyum diyor. İbn Teymiye'nin dediği gibi kendisine geliyorlar Cehmiyeden. İşte şöyle şöyle diyorlar. İbn Teymiye diyor ki, eğer diyor şu sizin söylediklerinizi ben söylesem, kıp kızır kafir olurum diyor. Ama siz cahil adamlarsınız. Ama biz cahildeyiz. Ya e, olur mu diyeyim ben size. Diyor. Onun için zat ve sıfatları, isimlerde birleme insanların akıllarına, düşüncelerine bırakılmamıştır. Bırakıldığı yerde alan zaten ayağı ne yapmış? Kaymış. Bakın, Ramazan ayı gelir, hikayeler başlar. Nehirden birisi bir elmayı ısırmış, takip etmiş, bahçeye gitmiş. Yedi sene şöyle etmiş, şunu almış. Hiç alakasız hikayeleri ne yaparlar? Sıkarlar. İşte şunu yapmış, bunu yapmış, işte kadılığı bırakmış, gitmiş, düz odunları seçmiş. Hiçbiri ispatlı bir şey değil. İşte bilmem, Şahin Akşibendi gidiyormuş, falanın kalbine nusretmiş, işte şöyle etmiş. Hiçbir insan kimsenin kalbinden geçeni ne yapmaz? Bilmez. Vay efendim bunlar ki de ikinci Kabe'de e Allah Resulü sallallahu aleyhi 14 günlük çileli yolculuğa, hicrete çıktı mı? Çıktı. Düşman suvarisi peşine düştü mü? Düştü. Gizlenerek gitti mi? Gitti. E bunlar nasıl oluyor ki Allah Resulü'nden daha mı üstün insanlar ki bunlar uçuyor, kaçıyor, ne bir uçağa dahiliyor, ne bir füzeye dahiliyorlar, ne bir şeye, ne bir avcı görüyor, ne insan görüyor ama hikaye oldu mu? Hepsi dinleniyor. Ondan sonra öyle kuzu gibi dinliyorlar, her dediklerini yapıyorlar ama siz öyle kuzu gibi hiç dinlemiyorsunuz. Hayır, hiç dinlemiyorsunuz. Allah'ın isim ve sıfatlarını anlamıyorsunuz bile. Bu sefer anlamayana anlamadığınız için siz de doğruyu anlatamıyorsunuz ve dışlanıyorsunuz. Doğru mu? Bakın Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir kavme uğruyor. Hüseyin diye bir hatibi karşılarına çıkarıyorlar. Hüseyin diyor, senin Rabbin kaç? Ne diyor? Bu davet usulüdür bak. Yedi diyor. Nerede diyor? Bakın usulüyle gidiyor. Çünkü ayeti kerimede ne diyor? Sizi yaratan kim? Rızkı veren kim? Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kim? Yoktan var eden kim? Hep ne diyorlar? ki Allah hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz diyor ya. Akıl edeceği soruları soruyor önce. Sonra Hüseyin diyor, senin diyor başın dara geldiğinde, sıkıştığında, bir ihtiyacın olduğunda hangisine sığınıyorsun? Tereddütsüz göktekine diyor. E diyor senin her ihtiyacını, sıkıntını o gideriyorsa senin öbürlerine ne ihtiyacın var ki diyor. Doğru söylüyorsun diyor, ver elini İslam üzerine beyat edeyim diyor. Kavmi başına toprak atıyor. Muhammed bunu da diyor büyüledi diyor, sihirledi diyorlar. Demek ki yanlış insanlara, bağnaz insanlara, ilimden yoksun insanlara doğruyu anlatma ne yapmıyor? Bazen zor oluyor. Öyleyse kardeşlerim hak neyse onu gündeme hakkın öğretildiği şekilde getirin. Eğer bunun dışında bir yola girerseniz zaten adam seni bir şekilde damgalamış o kategoriye ne yapacak? Sokacak. Bu da seni ne yapacak? Sinirlendirecek, kızmayacak. Güzellikle, hikmetle o insanlara hakka ne yapacaksın? Sevk edeceksin. Ama isim ve sıfatları anlatmadan önce onu bir Kur'an okumaya davet edeceksin. Defalarca okumasını tavsiye edeceksin. Okursan yani defalarca bir insan Allah'ın kitabını okuduğunda bir görme, bir işitme, bir bakma, bir gülme, bir gelme, bir veç, bir yüz görecek mi? Görecek. Bu sefer senin anlattıklarına ayetle ha var diyecek. Birisi inkar ettiğinde ya ee, Allah kendi kendine vasıf diyecek. Demek ki önce ne yapacakmışız? Hem okuyacağız hem de okumaya sevk edeceğiz. Tartışmayı sevmeyeceğiz. Tartışma. Çok tatlıdır, sonu gelmez. Sohbetin tatlılığı sizi 15-20 dakikada şişirir, uyutur, gerneştirir, sağa sola baktırır, her türlü işi yaptırır. Ama tartışma sabahlara kadar devam ettir Çok tatlı gelir, doğru mu? Evet. Allah'ın sıfatları ve isimleriyle bilmek. Evet kardeşlerim. Allah'ın varlığının kadim olduğunu, zahil olup yok olmayacağını, tek olduğunu, her şeyden müstahini olduğunu, bir olduğunu vehim ile tasavvur edilemeyeceğini, kısımlara ve cüzlere ayrılmayacağını bilmektir. Bu imanın özlerindendir. Yüce Allah, cevher, araz, cisim değildir. Başka bir varlığa, hiçbir mekana muhtaç olmadan kendisiyle kaimdir. Kendisinden başkasından müstahani, hay, kadir, alim, mürid, semi, basir, mütekellimdir. Hayat, kudret, ilim, irade, her şeyi duyması, her şeyi görmesi, kelamı ona aittir. Ezelde de, şimdi de o bu sıfatlara sahiptir. Ve bu sıfatların hepsi kemaldır. Bu sıfatlardan hiçbiri yaratılmışların sıfatına benzemez. Hani insanların tapa geldiği ilahlara baktığımızda kadına tapan var mı? Var. Güneşe tapan var mı? Var. Aya tapan, paraya tapan, nefsine tapan. Bunların hepsi nedir? Kemal sıfatında olan değildir. Hep yaratılmıştır. Ve yaratıcıya nedir? muhtaçtır. Öyleyse ilah bunlar ne yapamaz? Olamaz. <gülüyor> bu sıfatlar hakkında o bu sıfatlardır ve bu sıfatlar odur denilemez. Yine bu sıfatlar ondan ayrıdır. Ondan gider, ona muhalefet eder, muhafakat eder veya ona hulul eder denilemez. Yani Allah eşyayı yaratandır. Tercüme edeyim. Öyleyse her yaratanda Ondan bir parçadır. Öyleyse işte kalem de Allah'tandır, sen de ondandır deyip vahdetir vücut. Yani onda yarattığıyla hulul etmesini savunamazsın. Bunu anladınız mı? Vahdetir vücutun ne olduğunu biliyor musunuz tasavvurçuların, itikadının? Onlar ne derler? Eşya yaratan Allah'tır. Her şeyi yaratan Allah'tır. Doğru. En son ne derler? Bu yarattıkları da Allah'tandır. Bunlar da Allah'tan bir parçadır haşa ve öyleyse işte bir kadın, bir şey, her şeyi Allah olarak görürler ve hatta ben Allah'ım veya sizin Allah'ınız benim ayağımın altında gibi ifadeleri bu vahdetil vücut veyahut vahdetil şuhud ayrılırlar bazı noktalarda ama hepsi aynı noktada birleşir. Kafanızı çok karıştırmak istemiyorum Bizim karşı geldiğimiz Allah'ın sıfatları alakalı meseleler bunlardır. Ve bunların kitap, sünnetle, gelen vahiyle bunların itikadının yakından uzaktan hiçbir alakaları nedir? Yoktur. Hep şeytanın uydurması ve ona bunların kanması vahiymiş gibi. Çünkü şeyhleri nedir? Kutsanmıştır onlarda. Haşa aynı Hristiyanlarda İsa aleyhisselam annesi işte eşi gibi. Baba, kadın, çocuk tipinde üçleme vardır ya, aynı tasavvufta da aynıdır. Hatta şeyhlerin itikatlarına baktığımızda Allah'ın cemalini görmeyen şeyhlik iddia edemez derler. Ve bizim öyle Allah'la hallerimiz vardır ki ne bir melek, ne bir peygamber bizim halimize ne yapamaz, erişemez. Çünkü onlar ölümlüden, biz ölümsüzden direkt alıyoruz derler. İşte bunlar... Hep onların işte kavus kavus lazım üçler beşler kırklar kaçanlar uçanlar neyse hep buralardan itikadı kendi kafalarına göre oluşturduklarından ve uydurdukları hikayelerden kaynaklanır. Ve her meseleyle alakalı öyle hikayeler anlatırlar ki gidin bakın okumuş şu yok şu yok ne yapmış sabah dörtte çeşmeye gidiyormuş da kızır uğramış da adam evliya olmuş gitmiş. Hani hastaneleri boşuna kuruyor. İlim ehli, medreseler falan boşuna yani. Adam Hızır'a dokandı mı bitiyor. Halbuki ayeti kerime var. Ne diyor veli? Biz seni öldüreceğiz de onu mu yaşatacağız diyor. Yani Hızır Aleyhisselam yaşayan, kıyamete kadar yaşayan birisi değil. Allah azze ve celle kitabında ne diyor Resuluna? Biz seni öldüreceğiz, onu mu yaşatacağız diyor. Yani hiçbir peygamber ölümsüz Sadece iblise kıyamete kadar mühlet verildi. Onun da özel sebepleri var. Konumuz onunla alakalı değil. O da ayetlerde sınırlarıyla nedir? Belli, çizilmiştir. Allah Azze ve Celle senin benim ihlaslı kullarımın üzerinde hiçbir sultan yoktur. Diyor. Allah müminlere Azze ve Celle güvenmiş ve ona o şeyi ne yapmış? Vermiş. Sen istediğini yap. İhlaslı kullarıma zarar ne yapamazsın? Veremezsin. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. O sınırlardan, yönlerden, taraflardan, uçlardan yücedir. Mekandan, zamandan, yani insanların anlattığı şekilde münezzehtir, ihtiyaçlardan beridir. Hiçbir şeyin ona faydası veya zararı dokunmaz. Çünkü hadis-i şerifte indiniz, cinliniz, inananız, küfredeniz, hepiniz bir araya gelse, benim mülkümden bir şey eksiltmeye kalksa ne yapabilirim? Hiçbir şey değil. Hepinizi istese, Hepinize versem, Yine, Bir iğneyi suya batırıp çıkarsa, Ne kadar alır? İşte mülkümden alacağınız, kadar. Allah hepimize, Hayır versin. Yani sıfatlar, isim ve sıfatlar, Zati sıfatlar, Dediğimizde, Bu şekilde, Ufkunuzu ne yapacaksınız? Açacaksınız. Mesela, Gökte ve yerde olan her şey, Allah'ı zikreder diyoruz, Değil mi? Bu şekilde bakarsanız hafsalınız küçük düşünür. Peki gökte ne var gökte? Görünen. Başka bildirilen. Başka inen çıkan olaylar, bulutlar, melekler, arş, cennet, kürsü var mı? Var. Yerde. Yerde ne var? Saymakla bitmez ki. Şimdi tekrar ayeti söyleyelim. Gökte canlandı mı bir şeyler? Yerde anlandı mı? Olan her şey Allah'ı haldiliğiyle ne yapar? Zikrede. Bak nasıl muhteşem bir şey ortaya çıkıyor. İşte isim ve sıfatlarda, zatında da bunları bildiğiniz zaman o zaman Allah'a güveniniz, Allah'a korkunuz, Allah'a sevginiz, Allah'a sığınmanız o nispetle ne yapar? Artar. Günah işlerken titrersin. Sahabe Allah korkusundan ölüyor muydu? Niye sizde bir şey yok kalkınızda? Veya nefsimi de katayım. Demek ki gereği gibi Allah'ı bilmiyoruz ve takdirde ne yapamıyoruz? Etmiyoruz. Allah edenlerden eylesin. Evet. Çocuğunun veya eşinin veya ortağının olması imkansızdır. Kendisi dışında diri olan bir şeyi öldürmeye kadirdir. Kendisinden başka her şeyi yok edebilir. Yok ettikten sonra bedenleri geri verebilir. Benzerlerini kusursuz ve eksiksiz bir şekilde yaratabilir. Var olması, kendi kendine olarak düşünülen şeyler yaratmaya kadirdir. Mülk de, hamd da onadır. Verdiği bütün nimetler ondan bize bir lütuftur. Bize zararı dokunsa da her şeyinde adildir. Zira hiçbir zaman haksızlık etmez, zulmetmez. Eh, eşi çocuğu yoktur. Şimdi bunların hepsi teker teker nedir? İtikattır. İnanmamız gerekendir. En ufak şek ve şüphe duyduğunun an ayak ne yapar? Kayar. Düşünün şimdi. Öldüren, dirilten kim? Allah. İnkar edenlere gözümüzün önünde öyle örnekleri var ki. Bir çekirdek düşün. Kayısı çekirdeği. Alın bunu toprağa dikin. Ne çıkar? bir fidan çıkar. Fidan büyür, ağaç olur, çiçek açar, meyva verir. Verdiği her meyva çıktı o diktiğiniz bir çekirdekten mi? Binlerce, belki milyonlarca. O çekirdekleri alın, toprağa dikin. Yine aynı nüve, artık tadı neyse, görünüşü neyse, şekli neyse, aynı şekilde bitirir mi? Armutsa armut, elmaysa armut, elma, kayısıysa elma, kayısı. İşte Allah Azze ve Celle istediği şekilde öldürür, diriltir, yok eder, tekrar beden verir. Bunların hepsine nedir? Kadirdir. Geceyi götürür, gündüzü getirir, güneşi, ayı belli bir yörüngede ne yapar? Götür. Onların hepsi Allah'ın ayetlerindendir. Yani bunda düşünen, idrak eden, akıl eden insanlar için çok neler vardır? Şeyler vardır. Onun için kardeşlerim, Allah'ın zatı, sıfatları dediğimizde hafife ne yapmayacaksınız? Almayacaksınız. Evet, devam eden rivayette Ubey bin Ka'ab bildiriyor. Müşrikler Allah Resulü aleyhissalatü ve sellama geliyorlar Hudeybiye günü. Ey Abdülmuttalib'in oğlu, Rabb'ını bize tanıt da bir tanıyalım. De ki o Allah'tır, tektir, samettir. Hiçbir şey ona denk değildir. Doğup ölecek bir şey değildir. Ölüp de kendisine miras olunmayacaktır. Şüphesiz buyruğu hakkında onun benzeri ve dengi yoktur. Ona benzer hiçbir şey de yoktur. Neden bu sözler, ayetler indi? Aynı zamanda İhlas Suresi bu. Senin Rabbin ne yer? Ne içer? doğurmuş mudur? Doğrulmuş mudur? Çocukları var mıdır gibi müşrikler ne yapıyor? söylüyor. Neden söylüyor? Çünkü bir olanı birleyememiş. Birleyemeyen birisi karşıdakinin de birlemesini ne yapamıyor, hazme demiyor, kabul etmiyor. Bütün güçleri yani aynen şöyle: Ebu Talip ölüm döşeğinde, Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Talip'in yanına geliyor. Mekke'nin müşrikleri toplanıyorlar, iman etmesine Ebu Talip. Ederse Mekke düşer düşüncesiyle. Hep oraya geliyor ve Ebu Talip e diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelmeden diyor ki sen artık ölüm döşene düştün, sekaret halindesin. Şu kavmiyle yeğenin arasındaki meseleyi çöz de bu iş hallolsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Ebu Talip yeğenim diyor bak kavminin uluları ne diyor diyor. Ne diyorlar? İşte artık bu davandan vazgeçsen, hemen oradan bir tanesi, kızlarımızı istiyorsan en güzellerini verelim. Mal istiyorsan mallarımızı sana verelim, en zenginimiz yapalım. Kral istiyorsan sana taç giydirelim. Her türlü kendi ellerindeki güç gördüklerini ne yapıyor? Teklif ediyorlar ve diyorlar ki bir şey istiyoruz. İlahlarımıza dil uzatma. Lat, menat, uzza, hubele, tokanma. Söz Söyleme, onları aşağılama. Bunlara ibadet et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey amcacığım bir elime güneşi, bir elime ayı verseler ve bütün yani bu kadar kafam olsa onu da koparsalar ben bu hak davamdan yine vazgeçmem diyor. Ben bunları diyor, yani bunlardan bunu istemiyorum. Bir tek şey istiyorum. Oradan Ebu Sufyan o zaman müşrik diyor ki e ondan kolay ne var sen iste verelim. La ilahe illallah Bu sözü söyleyince yani bir olan ilaha davet edince onlar aslandan kaçan yaban eşekleri gibi oradan uzaklaşıyorlar ve diyorlar ki nasıl yani lat, menat, uzza, hubeli dışlayacağız, birine inanacağız. Bu mümkün değil diyerek ne yapmışlardır? Oradan uzaklaşmışlardır. Demek ki kardeşlerim insan akıl edemeyince Bulunduğu durumun sarhoşluğuyla devam edince, günah batağına batınca sıhhatli ne yapamıyor? Düşünemiyor. Ve iblis onu kandığı yerden kandırıyor ve yoldan ne yapıyor? Çıkarıyor. Aynen Belkıs'ın kıssasında geldiği gibi şeytan hepsini kandırmış, onların hepsini güneşe secde eder halde buldum diyor. Güneşin o ihtişamlığını onlara ne yapmış? Kandırmış ve onlara İlah edilmiş. Bugün e, Hindistan'da neye tapıyorlar? Neye? İneye mi? Peki Türkiye'de neye tapıyorlar? Bir bakın. Simgelerine bir bakın. Hayvan simgeleridir. At, kurt, timsah, horoz, balık. Biraz daha ileriye git. Neler çıkar? Neler? Yani tapmıyorum diyen Gidin bakayım Denizli horozuna bir laf söyleyeyim. Hadi Urfa'ya gidin o balıktan o havuza elinizi atın. Bir balık alın bakayım. Balığı mı öldürürler seni mi öldürürler? Onlar hep evliya derler. Yani kutsanmış. Yani fazla oraya buraya gitmeye gerek yok. Allah hepimize hayır versin. Zatını, sıfatlarını gereği gibi takdir edenlerden eylesin. Demek ki cehalet günah Veyahut mal sevgisi insanın kalbine işleyince ilah sevgisi çıkıyor. Aynen Bakara'da biz onlara ne yaptık? buza sevgisini içirdik. Neden içti bunlar? He? Kime? İsrailoğullarına. Olaya bakın şimdi. Firavun'un zulmünden Allah o kavmi kurtardı mı? Kurtardı. O denizin, denizi yararak altından, karadan o kavmi dokuz kolda karşıya yürüttü mü? Yürüttü. Peki o kavim geçerken yanlarında ne götürdü biliyor musunuz? Ha? Zümrüt, altın, ne kadar değerli taş varsa onları götürdüler. Karşıya geçince Musa Aleyhisselam Turi Sina'ya gitti. Rabbinden vahiy gel, geliyor diye. Onlar ne yaptılar? İşlerinden bir tüccar bunları kandırdı. Ellerindeki zümrütleri, altınları aldı, eritti, bir buza heykeline çevirdi. İşte rüzgar girince ıslık gibi boğuk ses çıkarttı. Hepsi dönüverdiler, ona takmaya başladılar. Yani mal sevgisi, dünya sevgisi, Allah sevgisinin önüne geçince Allah da onlara ne yaptı? Buzah sevgisini verdi. Yani ilahı birliyemediğin zaman bunun belası da başka sevgilerle önüne ne yapıyor? geliyor. Bu sefer dünyaya dalanlarla dalıyorsun. Allah'ın zikri gidiyor ve ibadetler ortadan ne yapıyor? Kalkıyor, gidiyor. Allah hepimize hayır versin. Rabbini gereği gibi bilen, tanıyan ve ona ibadet edenlerden eylesin. Bunun da geçtiği yol vahidir kardeşler. Evet. Devam eden rivayet Ebu Hureyre'den Hepinizin bildiği Harun Hoca'nın da birkaç derstir sürekli tekrarladığı bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yüce Allah'ın 99 ismi vardır. Bu yüzden bir eksiktir. Allah tektir, teki sever. Kim bunları sayarsa cennete girer. O Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Errahman, rahman elmelik, er rahim El-Melik, el, el Es-Selam. El-Mü'min, El-Muhaymin, El-Aziz, El-Cabbar, El-Mütekebbir, El-Halıq, El-Barı, El-Musavir, El-Kaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, El-Rezzaq, El-Fettah, El-Alim, al El-Kabit, al El-Basit, El-Hafit, El-Rafi, El-Muiz, El-Muzil, El-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adıl, El-Latıf, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekur, El-Ali, El-Kebir, El-Hafız, El-Mukid, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-Hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, el şehid El-Hak, El-Vekil, El-Kavi, El-Metin, El-Veli, El-Hamid, El-Muhsi, El-Mubdi, El-Mu'id, El-Muhyi, el, el, el, el, el, el, el, el, el Mumit, El-Hay, El-Kayyum, El-Mecid, El-Vacid, El-Vahid, El-Ehat, el El-Samed, El-Kadir, El-Muhtedir, El-Mukaddim, El-Mu'ahir, El-Evvel, El-Ahir, El-Zahir, El-Batın, el Ber el-tevvab, el-muttankim, el-afuh, el-rauf, malik-ül-mülk, zülcelali, vel-ikram, el-veli, el-mutaal, el-muksit, el-cami, el-gani, el-mugni, Er el rafi el-dar, el nafi el-nur, el-hadi, el-bedi, el-vaki, el-baki, el-varis, Er el reşit el-sabur. Evet. Bu da Allah Azze ve Celle'nin isimleri, kim bunları sayarsa sözünden kasıt o cennete girer. Bunları öğrenen olduğunu söyleyip bu isimlerden kim sayarsa öğrenirse Allah onu cennetine koyar diyor. İnşallah biz saydık, cennetine gireriz. Evet, Yüce Allah'ın zatına ait bazı sıfatları vardır bunlardan bazı zatına bazısı zatının ismi bazısı da zatına ait isimler bazısı da fiillerine ait isimlerdir bunların da üzerinde kısaca durmak istiyorum çünkü önemli meseleler üstün körü geçmek istemiyorum Yüce Allah'ın zatına ait olan isimleri şöyledir Allah ismi bunun da manası yaratmaya gücü yeten ancak onun istediği olan yenilmeyen ve her şeye üstün gelen her şeye her istediğini yaptıran ve hiçbir şeyin kendisine zorlan bir şey yaptıramadığı ve ancak kendisinin emretmesi caiz olandır. Bu Allah dediğimiz zaman Azze ve Celle'ye bu mana gözümüzün önüne gelirse ne olur imanımız? çok daha farklı olur. Elmelik dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil kılar ve zayıf düşmesi imkansızdır. Yine malik kılan, çekip alan, gücü yeter kılan, engel olan, fayda veren, vekil kılan, azleden ama azdedilmeyen ve kendisinden hiçbir şey çekilip alınamayan manasındadır. Ve yine İzzette ve hükümdarlıkta tek olan demektir. Ve kıyametle alakalı sahneye baktığımızda gelen rivayetlere, bugün kral benim, melik benim, hani krallar, hani melikler diye ne yapacak Allah Azze ve Celle? Meydan okuyacak. Öyleyse biz dünyada da onu melik olarak kabul edelim ve onun emirlerine ne yapalım? Boyun eğelim. Düşünün bir kral, bir lider, bir şey emrettiğinde, yerine getirilmediğinde ne yaparlar? Şimdi filmler oynuyor bazı. Sen bana diyor ne yapmadın? Beyat etmedin. Ben de seni ne yaparım diyor. Dönüyor. Tak. Ama Allah Azze ve Celle tövbe dersen, dönersen, biri birlersen seni ne yapıyor? İşte Melik kim? El Melik kim? Ona bakacağım. El Kuddüs kusurlardan, ortaklardan benzeri olmaktan ve karşıtlarının olmasından beri olmaktır. Kendisine ait olan her vasıfta mükemmeldir. Eksik bir kusur yoktur. Esselam hepimiz birbirine selam verirken ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin İsmini kullanıyoruz. Zatının sıfatlarını kullanıyoruz. Nedir? Selamet ondadır ve ondan olmasıdır. Ona itaat edenin selamette olmasıdır. Noksanlıklardan münezzehtir. Onun istediği gibi kendisine ibadet edenin onun gazabından selamette olmasıdır. Sen selam verirken aynı zamanda onun ismini ne yapıyorsun? Anıyorsun. Ve karşısındakine de diyorsun ki benden sana zarar gelmez diyorsun. Evet, el-mümin bu da imanın ona ait olmasıdır. Onu tasdik etme ve yalanlamanın iman ve küfür göstergesi olmasıdır. Bütün hakikatlerin onda gizli kalmamasıdır. Ve geçerli olanın onun sözü olması ve onun hilafında söz söylenmemesidir. El-Muhaym'in bu zevalının mümkün olmadığı kemal isimlerdir. Şehadet, hıfs, ata, men ve başkalasına benzememesi manasına gelir. El-Aziz bir şeye zorlanamamasıdır. Tehditten kork korkutulamam korkutulamamasıdır. Makamından indirilememesi, dilediğini azap etmesi, kaçanların sığınağı olması. İstek sahiplerinin isteklerinin onda olması, geçenlerin yolunun ondan geçmesi, amel edenlerin mükafatını onun vermesi, onun gibisinin olmaması ve noksanlıklardan beri olmasıdır. Evet, ne kadar önemli isimler değil mi? El Cebbar, azap etmekten çekinmemesi, verirken kısmadan bolca vermesi. Vermediği zaman da buna gücü yetmediğinden değil, kudretiyle vermemesi, isyan edenlerin isyanından dolayı üzülmemesi, ihlas sahiplerinin ihlasıyla sevinmemesi, olmayacak şeyi istememesi, olmayacak bir şeyin hayıflanmaması bu ismin anlamlarındandır. Evet, bugün bakın El Cebbar, bizdeki karşılığına bakalım insanlarda. Birine bir ceza versek merhamet olur mu? Olur. Veyahut e, ayetten örnek verelim. Zina eden erkek ya kadına ne yapın? Şunu şunu yapın. Emrinizde bir topluluk bulunsun. Ve bunu yerine getirirken de menf, e, merhametiniz kalebe ne yapmasın? Çalmasın. Dedi. Kim söylüyor bunu? Cebbar olan Allah söylüyor Azze ve Celle. Neden? Çünkü bu günah eğer bu şekilde önlenmezse çığ gibi insanlar arasında ne yapar? Yayılır. Mikrop gibi yayılır. Yayılmış mı? Yayılmış. Peki bu uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. Çağdışılık mı? Çağ dışı diyorlar. Peki bir hırsız giriyor bir adamın karısına tecavüz ediyor. Ne yapıyor? Çağdışı dediğini yapıyor. Hemen öldürüyor. İslam öldür demiyor. Emrinde bir topluluk bulunsun, o muhakeme edilsin, milletin gözünün önünde bu fiil uygulansın ki bir daha insanlar buna teşebbüs edemez. İnkar eden, kabul etmeyen insanların başına geldiğinde direkt ne yapıyor? Konduklar başlatıyorlar? Ama İslam'a gelince, Allah'ın emri gelince insanlar ne yapıyor? Diretiyorlar. Allah bizlere yardım etsin kardeşlerim. Allah hakkı, hakkını emrettiği şekilde anlamayı ve yaşamayı nasip etsin bizlere. El mütekebbir yanındaki her şeyin sınırsız olması, kınanamaması, ona hiç kimsenin ceza verememesi, hiçbir şeyi kendi faydası için yaratmaması, itaat edenlerin ve ibadet edenlerin başa kalkamaması, ona itaat edenlere sevap vermek zorunda olmayan, itaat edenlerin itaatlarının yüceliğine katkısı olmaması, ona düşmanlık yapanların zarar verememesi, kendisi için bir fayda sağlamak için emretmemesi, kendisine gelecek zararı önlemek için de yasaklamamasıdır. Anladınız mı bu eh, Allah hepimize hayır versin. Hani inniniz cinniniz, inananınız küfredeniz, hepiniz bir araya gelse bir ayet getirmeye kalksa indirdiğim vahyin bir ayeti gibi ne yapamaz? Getiremez. Aha ne o, oğlu Avanak oğlu mu ne İskender birisi çıktı. Onun Kur'an'ı var. Hani bana vahiy geliyor yani şeytan gelmiş gitmiş ya. Ne diyor? Ayetlerinden bir tanesi. Turhan Fevzoğlu geldi. Süleyman Demirel'le aynı masaya oturdu. Ayet bunlar ha. Onun kitabından ayette. İşte şunu konuştu şöyle ettiler. Ama buna inanan deliler de var. Yani onun gibi manyaklar da var. Allah'ın kitabını okumazsa her okuduğunu ayet zannediyorlar. Bu insanlara Kur'an'ı, Kur'an kıssalarını ne diye öğrettiler biliyor musun Müslümanlara? Dini hikaye. Dini hikaye diye Kur'an'ın kıssaları bu topluma öğretilirse bilinç altından okuyan da, Kur'an'da okuduğu zaman onlar da hikaye zannediyor. Biliyor musunuz? Ana bu hikayeler burada da varmış diyor. Bu sefer Kur'an neyini düşürüyor? Yani yaptıkları çok büyük tarifat. Basit bir tarifat değil kardeşler. Rabbim hepimize hayır versin. Ama yalan mı söyleyecek? Ne yapıyor? Burnu uzuyor. Yani bir Pinokyo'yu anlatıyor. Ama mümin diyor, korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu? Evet. Yalan söyler mi? Asla. Bunu öğretmiyorlar. Bak. Bunu öğretmiyorlar. E, eh. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki Rabbimiz fân ve Hüvvet öyle bir sıfata sahip ki hiç kimse ona ne yapamaz? Ceza veremez. Ben şu kadar ibadet ettim. İşte şunu isterim. Diyemez. İblis neden lanetlendi? Ben önce yarattım. Kime dedi? Allah'a. Beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Kime dedi? Yaratıcıya bir şey söylenir mi? Söylediği söz doğru bile olsa önce yaratıldı. Ateşten yaratıldı. Ama Allah'a delil mi? İşte insanların delil diye akli bir şeyler getirmesi de böyledir. Allah'a, yaratıcıya delil gelmez. İşte iblisin tar edilmesi Lanetlenmesi burada. Evet. El-Ali-Mütekebbir. Bu da mahlukatın sıfatlarının kendisine yetişemeyeceği kadar yüce, emreden, yasaklayan, tehdit eden, veren, meneden, icabet eden, mahlukata ihtiyacı olmayan, yaptıklarından dolayı sorgulanamayan, yapmadıklarından dolayı da hesaba çekilemeyendir. Bunun birçok örnekleri vardır. Mesela Allah Azze ve Celle'den sofra istediler. Okudunuz mu? Tabi okumuşsunuzdur. Ben iki de sorumuşum şimdi Allah Azze ve Celle onlara sofrayı indiriyor. Ama ne diyor? Eğer bunu inkar ederseniz, size öyle bir ceza verdim ki bundan öncekilere ve bundan sonrakilere böyle vermem. Onlara ne diyor? Hınzırlar, yani domuzlar olun diyor. Ve onların hepsi ne yapıyor? Domuz oluyor inkere gittikten sonra. Demek ki Allah Azze ve Celle istediğini, istediğini ne yapabilir? Yapabilir, yasaklayabilir. İsrailoğullarına iç yağını yasakladı mı? Yasakladı. Ama onlar ne yaptılar? Erettiler, sattılar, parasını yediler. Biz iç yağını yemiyoruz dediler. Yahudi mantığı bu. Aynen... Bir zaman alim diye geçinirdi, şimdi öldü. Yerine Mehmet milleti okutan, okuyan bir Yahudi geldi. Aynı. Mantık ne? Faiz haram olur mu ya? Alışveriş gibi dört diyor. Ticarette haram ne yapmaz? Olmaz diyor. Birçok şeyleri, o yok, bu yok. Ne oluyor? E, Allah'ın kitabını okumazsa, dininden haberdar olmazsa, e, bu türlü şeytanlar da insanı çok güzel ne yapar? Okutur. suyu götürür, susuz getirir. El-Azim, o da sınırdan, mekandan, yoğunluktan, seyreklikten münezzeh olmasıdır. Ona itaat ederken boyun büküp baş eğmek ve bu ismin gereklerinden biridir. El-Celil, mahlukat için geçerli olan şeyin onun için geçerli olmaması, kendisine itaatın farz olması ancak kendisinin izzetli kıldığın kişinin aziz olması manasındadır. El-Kebir, onun için ölçü ve miktarın geçerli olmaması, tedbirinde ona karşı gelinememesi ve hiçbir işte ona muhalefet edilememesidir. El-Hamid, övgü ve kemal sıfatların ona ait olmasıdır. El-Mecid, kemal sıfatlarında eşi olmamasıdır. Celal, kibriya ve izzet sıfatıyla tek olması başkası için övgü olan güzel sıfatların hepsinin ancak kendisinde var olmasıdır. El-Hak, onu reddetmenin mümkün olmaması, varlığına iman edilmesi, emrinin dışında yapılan şeylerin övülmemesi, yaptıklarına kendisi karşı, kendisine karşı yapılması gerekenlerin açıklamasıdır. Sokrates diye bir şey var biliyor musunuz? Bir kafir vardı. Ha yarım ilahı. Bu ne diyor biliyor musunuz kitabında? Kainatta diyor neye bakarsam bakayım, neye yoğunlaşırsam yoğunlaşayım, kainattaki her şey Allah'ın varlığına ve O'nun birliğine inanmaya beni zorluyor diyor. Bak bak kafire ya, bak. Yani kainattaki neyi düşünmüşse Allah'ın varlığına ve birliğine beni zorluyor diyor. Bak arkasından ne diyor? Amma diyor. Zaten her şey amma. Lakin. Fakat. Girdi mi? İş bitiyor. Yağmur yağdıran Allah diyor. Ama nereye? Ne kadar kaç damla iner? Bilmez diyor. Bak bak. Ne yaptı? Kendine şeytani bir yol açtı. İşte anladınız mı? Tesadüf, şans, Talih bu kafirlerin uydurduğu kelimedir. Peki ayet ne diyor bunlara cevap? İyi bir Kur'an okuyucusu olsanız buna düşmezsiniz. Kaybın anahtarı Allah'tandır. Yerin derinliklerinde yaş bir tane olmasın ki bundan bizim haberimiz olmaz. Yeryüzünde bir yaprak kımıldamasın ki bunda bizim bir emrimiz olmaz. Bir yaprak dahi Allah'ın emri olmadan İzni olmadan kımıldanmıyorsa nasıl oluyor bu şans? He? Tarih, kısmet, tesadüf nasıl oluyor bu? Olması mümkün değil. Ancak kafir kafalarda oluyor bu. İslami kafalarda ne yapmıyor? Olmuyor. Tesadüfün karşılığı ne? He? Tevafuk. Doğrusu yani. Allah böyle takdir etti. El-Mubin akıl sahiplerinin onun varlığını açıkça bilmeleri, faziletin ancak ondan olması, hakkı bilip onu batıldan ayırmanın ve hidayetin ancak onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Çünkü biz de fıtrat üzerine yaratılan insanlarız. Her ne kadar bize Allah Azze ve Celle e, hayrı da şerri de öğrettiyse ilham ettiyse ama iyinin iyi kötünün kötü yani kendi istediğinin iyi kendi istediğinin kötü olduğunu bize ne yapmıştır Furkan'dan bildirmiştir yani eğriyi doğruyu e, hakkı batılı birbirinden ayırt ayrı eden ne vardır vahiy vardır ancak Allah'ın indirdiği vahiy ile biz bunu ne yaparız ayırt edebiliriz. Yoksa insanların fıtri olarak oluşturmuş olduğu ahlak esasları her ırkın, her kavmin değişiktir. Yani hatta bazı hareketler vardır. Biz ne, yap niye kullanırız bunu? Ama bu aynı işaretleri daha fazla gitmeyeceğim. Başka bir toplum çok abes olarak alır. Veyahut biz paylaşan bir topluluğu olsun. Yani Anadolu insanı olarak misafire ikram etmeyi severiz. Misafir perveriz. Değil mi? Bizim hamurumuz da var. Ama bir Avrupalı zeytini bile üç tane, beş tane satın alır. Karpuz, karpuz. Biz aldık mı torba torba alırız. Kabuğunu hayvanlar yer. Onlar dilim dilim alır. E bu adam kurban mı keser? Gider hindi kesiyor. Anca kendi yer. Biz koca tosun keser. Bunu gelene gidene yedirdiğimiz gibi faküre fukaraya ne yaparız? Dağıtırız. Onun için bazı şeylerin ölçüsü, bazı şeylerin değil miyim? her şeyin hakkı batılı bildiren kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. O ölçü ondan gelendir. O furkanı nedir? İndirendir. Eğer indirmese biz bunu birbirinden ne yapamayız? Ayırt edemeyiz. Evet. El-Vahid Birden çok olmasının mümkün olmaması, benzerlerinin olmaması, mülkünden çıkmanın mümkün olmaması ve hükümranlığının sınırının olmamasıdır. Bununla alakalı da birçok kıssalar anlatırlar, belki duymuşsunuzdur. Ee, mesela birden başka yoktur, mümkün de değildir. Mesela Diyanet'ten bir kitap çıkmıştı ki Diyanet'in vakıfından güzel kitaplar çıkar, takip etmenizi tavsiye ederim. Bazılar Diyanet değil mi? Direkt düşman oluyorlar ama aptallıklarından, ilimsiz kalırlar. Çünkü çok öğretim görevlileri vardır ve çok değerli araştırmalar vardır. Ve bunlardan mahrum kalırsınız. Okumanızı tavsiye ederim. Bir gün Allah Azze ve Celle'nin zatı ve sıfatlarıyla alakalı Diyanet'te bir konferans oluyor. Birinin aklına geliyor. Diyor ki biz okuduk. Çok okuyorlar ya onlar prof, doçent, bilmem ne oluyorlar ya. Biz okuduk Allah'ın zatını sıfatlarını öğrendik. Anca inkarı öğreniyorlar. Başka bir halt öğrendikleri yok. Diyorlar ki Anadolu'da, köyde cahil görüyorlar ya okumuşluğu yok. Cahil insanlar Allah'ın varlığını ve birliğini nasıl sağlıyorlar? Bunu bir araştıralım. Herkes notlarını tutsun. Bir dahaki konferansa tarih veriyorlar. Notları paylaşalım. Bir tanesindikini arz edeyim. Sabah de diyor arabamla köye geldim tatilden diyor. Baktım diyor çeşme başında diyor bir çarşaflı koca karı e, su dolduruyor. Geldim dedim ki işte selam, kelam, hal, hatır falan. Ana Allah kaç tane dedim diyor. Dedi ki oğlum bir sen bunu nereden öğrendin? Okudun mu? Oğlum benim okumuş yazmışlığım yok ama ben sana bir misal vereyim sen anla demiş. Bak bizim o e, köyde Falan oğulları hep yıllardır muhtar, bizim köyde hiçbir sıkıntı yoktu. Falan seçimde filan oğulları onlara rakip çıktı. O onun tarlasını yaktı, ondan dövüştü, bundan etti. Sonra filan oğulları aday oldu, muhtar oldu da elhamdülillah surk oldu. Lan oğlum bir köyde bile bir muhtar çıkınca ortalık karışıyor. Koskoca nizamda iki Allah olsa ne olur diyor. Bak diyor ahlıyla bulmuş diyor. Geliyor notlarına koyuyor. Ama aynı porafa Allah semadadır. Allah göktedir. Göktekini size etmeyeceğinden emin misin desen bu da tutar onları inkar eder. Ne bir olay. Bu da gösteriyor ki demek ki Allah Azze ve Celle birdir. Birlenmek zorundadır. Birden fazla değil. Peki kendilerini çok kültürlü, çok çağdaş gören, bu kafirler topluluğuna baktığımızda Rabb'ı birleyebiliyorlar mı? Kitap elinden başlayalım. Yahudiler Allah Azze ve Celle'ye oğul isnat ettiler mi? Ettiler. Hala aynı şirk içindeler mi? Evet. Hristiyanlar bugün en süper güç diye geçinenler hala Allah'ı birleyebiliyorlar mı? Hayır. Allah'a eşler çocuklar isnat ettiler mi? Ettiler. Demek ki biri birleyeceksin. Bunlar Allah'ı bile birlemekte aciz, akıllarını kullanamayan insanlar. Öyleyse ayeti kerimede Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi onlar Allah'tan çok sizden korkarlardır. Öyledir çünkü akıl etmez topluluklardır. Onlar sağlam kaleler, sağlam burçlar, siperler içinde olmadan asla sizinle savaşamazlar. Sen onları diyor derli toplu zannedersin. Halbuki onlar işlerindeki ihtiras had safhadadır. Yani ben önde olacağım, ben ağa olacağım, ben paşa olacağım, ben sömüreceğim. Ama gel gelelim bizim tarafa, biz biri birleyemiyoruz. Allah korkusu kalbimizden gidiyor, dünya sevgisi kafirlerin o içtiği sevgi bize gelince, ölümden hoşlanmayıp dünyaya hoşlanınca vehen kalbimize ne yapıyor? Giriyor. Bu sefer korkacaklar. bizden de ne yapmıyor? Korkmuyor. Bize istediğini ne yapıyor? Yapıyor. İşte bu sıfatları gereğince biz idrak edemediğimiz için. Evet. Es-Samet. Bu da düşünce bile olsa parçalara ayrılmaması ve Allah'ın ze ve Celle'nin her şeyi işitmesidir. El evvel Ezeli olması, verdiği nimete, musibete karşılık verilememesi ve fiilinde geçilememesidir. El-Ahir, daim olması ve yok olmasının mümkün olmamasıdır. El-Zahir, delillerle hakkıyla idrak edilmesi manasındadır. El-Batın, dokunmakla, koklamakla, tatmakla idrak edilememesi ve gizli olması manasındadır. Eskiden Elif bağlarda bazı hikayeler vardı. Çok okudunuz mu? Tabi bizim buralar Hanefi meslebi olduğu için İmam Ebu Hanife Rahimullah'tan çok örnekler verilir. İşte İmam Ebu Hanife çocukken bir feylozof, kafir onun karşısına çıkmış. İşte mesela bir tanesini anlatayım. Allah'ı göster de inanayım. Siz iblisin ateşten yaratıldığını, cehennemin ateşten olduğunu söylüyorsunuz. İblisin de cehenneme gidip yanacağını söylüyorsunuz. Ateş ateşten müteessir olmaz. İşte kader diyorsunuz, gidiyorsunuz çalışıyorsunuz. Niye oturup da akıbetinizi beklemiyorsunuz diye bir soru soruyor. Ebu Hanife Rahimullah da çamur karıyormuş, kerpiç döküyormuş. Bitti mi diyor, bitti diyor. Kurulmuş bir kerpici alıyor, kafirin kafaya vuruyor. Tabii kanıyor Zırt tıklanarak gidiyor kadıya şikayet ediyor. Kadı İmam Ebu Hanife'yi çağırıyor. Meseleyle alakalı olduğu için anlatıyorum. hikaye değilim. Kısa var alacağımız. Sen diyor, bunun sorduğu sorulara niye diyor cevap vermediğinde kafaya kerpiç vurdun? Hayır diyor, ben onun sorusuna cevap verdim. Nasıl cevap verdin? Ne sormuş sorsun diyor. Ne sordun diyor. Allah'a göster. İnanayım dedi diyor. Sen ne yaptın? Kerpici vurdun kafaya diyor. Hayır diyor. Ben cevap verdim. Nasıl? O diyor kerpici vurunca diyor ciyak ciyak bağırdı diyor. Ne hissettin diyor. Acı diyor. Göster acıyı ben de inanayım diyor. Ama gösteremem hissediyorum diyor. E ben de sana Allah'a gösteremem diyor. Ama her şeyle hissediyorum. Tamam diyor. Birinci sorunun cevabını aldık diyor. Peki diyor ikinci. Aleyküm varam. Şeytan ateşten yaratıldı ve cehenneme gidecek ateş ateşten müteessir olmaz dedi diyor. E sen ne yaptın? Kerpici vurmuşsun diyor. Hayır cevap verdim diyor. E, i̇nsan da diyor topraktan yaratıldı. Ben de onun kafaya toprak vurdum diyor. Nasıl ağrıyı hissettiyse iblis de ateşte o acıyı ne yapacak? Hissedecek diyor. Hadi doğru diyor. Peki diyor üçüncü. Kader diyorsunuz diyor. Oturup çalışıyorsunuz. Niye akıbetinizi beklemiyorsunuz dedi diyor. E diyor nasıl cevap verdin? E kerpici vurduk ya diyor. Nasıl yani? E madem diyor oturup diyor bu Allah'tandır deyip yerine otursaydı da diyor. Beni niye gelip sana şikayet etti diyor. Bu da diyor onun cevabınca. Yani İli Mehdi'nin verdiği cevap ne yapıyor? Aslında bir kerpiç vuruyor ona karşılığını veriyor. Mesele kerpiç vurmada değil, izahında. Demek ki Allah'ın isim ve sıfatlarını bildiğin zaman, belki bir kısa ama karşıdakinin ne kadar şüphevari soru sorarsa sorsun onun istediği cevapları değil senin haktan vereceğin cevap onun aklını başına ne yapabilir? Getirebilir veya hücce itikamesi olur ebedi cehenneme girmesine sebeptir. Bu da bakın hakikaten çok güzel anlatan, anlatılan kıssalardan bir tanesidir. Elgani, gücünün sınırsız olması, desteğe veya alakaya ihtiyacı olmaması, Ennur, delille veli kullarına zahir olması, gözlerin idrak, onu idrak edememesi, Zülcelal, zikrettiğimiz vasıfların sadece ona ait olması, her şeyin efendisi olması, El Mevla, dilediğini dilediği gibi değiştirip manasında olması el ehad ona erişmenin ve dokunmanın mümkün olmaması eksiklik ve fazlalıktan münezzeh olması el fert karısının ve çocuğunun olmaması el vitr bildiğimiz şekliyle sayılan sayılamamasıdır, sıfatlarından biriyle birisinin vasfedilmesi durumunda bunun mutlaka karşıtlık ve zıtlık barındırmasıdır Evet kardeşlerim, bunlar kısaca Allah Azze ve Celle'nin zatî sıfatlarının isimleri ve kısaca mantuki manalarıdır. Allah Azze ve Celle bunları hakkıyla anlamayı, hayata geçirmeyi ve hepimize idrak etmeyi nasip etsin. Allah hepimize şuur versin. Hakkı hak şekilde idrak eden ve hayata geçiren Batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. İnşallah bir dahaki hafta yine bu mevzuda devam edip peygambere imana geçeceğiz. Sübhaneke <Sessizlik> Allahümme ve bihamdike Eşeden la ilahe illa ente Estağfurke ve tuğbili Velhamdülillahi Rabbil